Merhaba sevgili dinleyiciler. Göçmenin Müziği, Müziğin Göçünde bu hafta yine Mehtap Demire ile <gülüyor> birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz programda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı öğretim üyesi Mehtap Demiri Etnomüzikolog Mehtap Demiri konuk etmiştik ve e, onunla bizim yaşadığımız coğrafyada e, Yahudi müziğinin Yahudi, Yahudi müzik kültürünün e, geçmişten bugüne nasıl ...var ola geldiğini, nasıl şekillendiğini konuşmuştuk. E, bu haftada devam edeceğiz. E, İsrail'in kuruluşundan sonra... ...İsrail'e göç eden Türkiye'li Yahudilerin... ...oradaki evet. müzik dünyasına... ...nasıl etki ettiklerini e, konuşacağız bugün. E, çok kısa geçen haftayı... ...geçen programı hatırlatacak olursak... ...nelerden bahsetmiştik, bir özetleyelim mi? E, şöyle e, Evrimcim, e, ...geçen hafta... E, ...bahsettik bu topraklarda... ...Osmanlı müzik kültürü içerisinde yani... ...geniş toplum, İslam ağırlıklı, Müslüman ağırlıklı... ...bir toplum içerisinde Yahudilerin nasıl bir müzik etkisi yaptığını dini müzik üzerinden örneklemiştik. Edirne'de kurulan Mafterim Korosu'ndan bahsetmiştik. E, Kutsal Kitap e, Talmud'dan sözlerin paralel türecek yarı dini olarak Osmanlı saray müziği ve etkisinde ve tekke müziği etkisindeki makam e, da, makamlardan nasıl etkilendiğini konuşmuştuk. Ona örnek vermiştik. E, güncel hayatımız içerisinde de iki türden bahsetmiştik. Bir işte Türk hafif batı müziği dönemi Cumhuriyet politikalarıyla bir birlikte Birlikte başlayan dönemde işte Fransızcadan İtalyancadan değiştirilen şarkılar yine sefaret kültürü içerisinde yani İspanya'dan göçenlerin getirdiği işte kantikalar ve halk şarkılarının özellikle şehir müziği içerisinde şehir halk müzikleri içerisinde. Nasıl yer dinden bahsetmiştik. Demek ki üç büyük form olarak ya da biçim olarak evet, bizim hayatımız içerisinde bu coğrafyada Yahudi müzik kültürünün etkisi var. Evet. Peki şimdi bugün 1940'lardan itibaren İsrail'in kurulması sürecini ve orada Türkiye'den göç eden Yahudi müzisyenlerin veya müzik müzik işinasların diyelim evet. oradaki etkisini konuşacağız. Şimdi bu İsrail'de ulusal müzik politikası yani işte ilk ulus devletin kurulması sürecinde bir müzik politikası var mı evet. ve bunun içinde Türkiye'den gidenlerin bir etkisi bir rolü var mı öyle başlayalım öyle başlayalım olur şimdi İsrail 1940'larda siyonizm ya da ulus e, İsrail'e çıkmak diye bir terim vardır önce ona başlayalım yani orayı yaratmanın kendi inançlarına göre çok büyük bir kutsal kimliği var aidiyeti var burayı yaratırken insanlar tabii en en önemli alan göç yani dünyanın her yerinden göç almaya çalıştılar Göçlü göçle orayı oluşturdular. Ee, ulus devlet politikası din eksenli sosyalist bir devlet olarak kendini tanımlıyor. Bugün bile hala öyle. İsrail'de e, Aşkenaz merkezli Doğu Avrupa, e, Doğu Almanya merkezli bir devlet. Ulus devlet politikası var Yani Hı -hı. İsrail aşkenazlar kurdu aslında Hı -hı. Bugün tarihini yazan e, İsrail yakın tarihini yazan Herkes bunu rahatlıkla söyler Dolayısıyla müzik kültürü e, işte daha çok A Avrupa Doğu Avrupa müzik kültürü Üzerinde şekillenmiş bir Ulus devlet müzik yapısı Hı -hı. var Sefaratlar yani İspanya'dan Osmanlıya, işte Yunanistan'a gelenler ve buradan da yine Maroko ve Fas'tan da sefaret, onlar da sefaret gelenler İsrail'e yavaş yavaş göçtüklerinde bu politika üzerinde etki yapamadılar. Hı. Olmadı. Yani Resmi politikanın dışında da. Resmi dışında politikanın kaldı. dışında kaldılar. Kesinlikle. Çünkü onlar da aslında e, başka bir dil konuşuyorlardı. İbranice'yi yani kutsal kitaplarından bildikleri İbranice ile e, resmi dili İbranice arasında tabii ki bir fark var. Dolayısıyla onu yeni öğreniyorlardı. Onlar yeniden okullara gittiler. Ki butslarda yaşadılar. Kibbutzlar çok önemli e, köyler. Hı hı. Bu köyler yine sosyal düzen içerisinde kendi üretimlerini yapan köyler. E, Türk Kibbutzlar ...işte e, Rus gibusları falan gibi böyle e, yerel geldikleri ülkeleri betimleyen gibuslar vardı. Orada kendi getirdikleri müzik kültürlerini e, yaşattılar tabii ki. Ama devlet politikası içerisinde e, tamamen Doğu Avrupa müzik kültürünün etkin olduğu İbranice diline adapte edilen... Hı -hı. Yeni yeni üretimler yapıldı. Marş müziği tabii ki askeri müzikler çok önemliydi. Hı -hı. Peki bu kurulma aşamasından sonra Türkiye'den göçleri düşünecek olursak böyle önemli dalgalar var mı buradan e, İsrail'e? Bizim e, Şule Toktaş'ın da yaptığı çalışmalar çok önemli. Biz e, gördük ki büyük bir göç yok Türkiye'den. Hep peyder ve e, yaşam şartları gereği olan göçler var. Yani Toplu halde bir devlet politikasına, Türkiye'deki devlet politikasına karşı gelerek ya da yerinden edilerek falan yapılan göçler yok. Onlar işte aile ilişkileri, e, ekonomik ilişkiler, e, ticaret ilişkileri ya da eğitim ilişkileri üzerinden PDRP'yi göçtüler. E, ve nasıl bir müzik götürdüler? E, şimdi bu göçler genelde İsrail'de Batyam denilen bölgede yerleşti. Yani ilk Türkler oralara yerleştiği için Kibutsların dışında kalan sivil göçler, kendi halindeki göçler de Batyam'a yerleştiler. Batyam, e, Televiv'le 15 dakika mesafesi olan başka bir il olarak geçiyor. Şimdi biz ben do, 2009 yılında İsrail'e alan çalışması için gittiğimde dahi e, Batyam esnafının ve Batyam'daki eğlence merkezlerinin e, şeyini kimlik aidiyetini Türkiye'de İzmir ve İstanbul'daki eğlence kültürünün birebir kopyası olarak Hı. gördüm. Hala devam ediyor. Taverna kültürü. Şimdi e, İsrail'e göçen, Türkiye'den göçen e, ve e, orada artık ikinci nesil, üçüncü nesil olarak yaşamını sürdüren insanların müzik kültürlerindeki temel e, Akdenizlilik temeli. Evet. ...ve Mizrahit Temeli. İki tane... İsrail'de dört büyük... E, ...kültürel kültür grup var... ...kültürel evet. grup var ve onun içerisinde müzik akımı var. Tabii ki popüler kültürü... ...bugünkü e, kitle kültürüyle birlikte... ...gelişeni saymıyorum yani ama... Somut olarak dört ayrı hem literatürde var hem yaşamın içinde var görebiliyorsunuz bunu. Bunlar Mizrahiler. Mizrahiler işte Irak'tan gelen, Doğu'dan gelen, Hı -hı. işte Özbekistan'dan, Tataristan'dan gelen ve Dağlı Yahudi dedikleri. Aynı zamanda Mizrahiler iki şeye refer ediyor. Bir geldikleri yere refer ediyor. Bir de gelmese bile içinde bulunduğu sınıfa refere ediyor. Yani Sınıfın da bizim Türkiye'deki karşılığı arabesk. Yani kendi içerisindeki göç. Köyden kente göç gibi düşün. Bunu. Dolayısıyla onun bir müziği var. Mizrahit müzik var. Akdenizli müzik var. İşte sefaratların çok etkin rol aldığı, Yunanistan ve Türkiye'nin köprü olarak görüldüğü Yamtihonit dedikleri Akdeniz müzik üslubu. Burada küçük bir parantez açayım. Bu benim en son İsrail'de Hayfa'da bir, iki etnomüzikoloji Yokla birlikte böyle bir workshopta bulunma şansım olmuştu. Ee, orada öğrendiğim kadarıyla evet. e, diyeyim. E, bu aslında herhalde e, kendisini bir miktar Arap kültüründen uzaklaştırmak için özel olarak yine devlet siyasetinin bir parçası olarak e, bir arayışıyla da bu Akdeniz'in gündeme geliyor. Biraz kesinlikle bu. Hı -hı. Kesinlikle bu evrim. Yani bunu ben doktor tezimde de yazdım. Oradaki çalışmalar içerisinde de kendilerine karşı e, do, dürüst yazılar yazan e, akademisyenler bunu böyle söylediler. Biz e, yani yüzümüz Avrupa'ya dönük değil, a, yüzümüz Arap kültürüne de dönük değil ama yüzümüz e, Avrupa'ya Akdeniz üzerinden Hı -hı. dönük. O yüzden de Yunanistan önemli bir Evet e, Yunanistan merkez. ve Türkiye çok evet, önemli evet. iki merkez. İşte Köprü. Buzuki ve Buzuki tarzı gitar çalma mesela çok e, girmişti. Evet Yayın evet müzikleri. hala öyle. <gülüyor> i̇ki tane temel müzik yani bu iki ülkeden bahsedeceğimiz Yunanistan'ın laiko müziği. Türkiye'nin arabesk müziği. Hı -hı. Ama bu hangi arabeskten bahsediyoruz? Yani bugünkü ara yani arabesk tabii ki çok göreceli. Yani Hı -hı. bir sürü tarifini evet. yapabileceğimiz bir müzik türü ama sonuçta bir çıkış noktası vardı arabeskin. Köyden kente göç, işte sınıf e, konusu vardı. Ezilen, e, acı çeken bir müzik kültürünün e, vardı. Arabeskin aynısı birebir e, İsrail'de e, oluştu. Hı -hı. E, her ne kadar Yahudiler biz buradan baktığımız zaman şimdi burada bir Parametre şöyle bir açık var. Biz buradan baktığımız zaman genel olarak sanki Yahudi burada yaşayan Yahudi cemaat hep böyle üst üst sınıflarda işte daha ekonomik şeyi yüksek, geliri yüksek gruplar ve dolayısıyla işte yaşam kültürü daha değişik gruplar gibi algılamamıza rağmen 1980'lerde göçenler sizin bizim gibi yani bu hayatın içerisindeki o köyden kente göçün ee, kültürel yapısını da kazanmış insanlar. Dolayısıyla gittiklerinde de gazino kültürü taverna Hı. kültürü yarattılar ve arabesk müziği birebir ee, öyle ki çok büyük Bursa'dan özellikle bizim Bursa'dan müzisyen göçleri oldu. Sadece müzisyen değil garson göçleri oldu Yani hmm. sadece müzik açısından değil Hizmet sektörü açısından da Türkiye'yi e, İsrail'e taşıttı O eğlence kültürünü buradan oraya aslında Taşıdılar. taşımış oldular ee, hmm. Benim konuştuğum insanlar Görüşme yaptığım insanlar dediler ki ya Biz burada işte taverna İstanbul tavernası açmıştık İşte burada e, Kuzguncuk gazinosu vardı e, İsimleri işte, de böyle Tabi <gülüyor> tabi bildiğiniz Türkçe Herke <gülüyor> Ve Türkiye Türkçe şarkılar da söylüyorlar ama bunun müzik kültürüne, oradaki piyasa müzik kültürüne yansıması arabesk üzerinden. Hı hı. Yunan müziğinde laiko üzerinden. Peki şimdi bunlara birer e, örnek dinleyelim mi? Sonra diğer iki e, grubu da konuşuruz. Dinleyelim tabii ki. Şimdi e, 1980'lerde, 75'lerde e, bizde çok önemli bir şarkı var. 84'te e, çıktı Orhan Gencebay'ın Dil Yarası şarkısı. Ve tabii filmler aynı zamanda filmler de var. O zaman tabii uydu yayınları falan pek yok. E, video hı hı. kasetler var ve çok ciddi bir video kaset dolaşımım var. Dolaşımı hmm. var ve o film müzikleri e, oralarda e, aynı zamanda da eğlence sektörü içerisinde. Şimdi dil yarası arabesk müziğinin bizim için en önemli örneklerinden bir tanesi. O dönem orada yine Mizrahi kökenli e, Zohar Argov var. Zohar Argov bu şarkıyı İbranice sözlerle biraz şans, biraz şansım olur mu gibi hmm. bir içerikle yapıyor. Ee, sonra da arkasından e, yine o dönem Zuhar Argov'un ekolünü takip eden Zehava Ben diye bir şarkıcı var. O da aynı şarkıyı söylüyor ama bir de filmini çekiyorlar ve benzer hikayeler. Hmm. Yani Türkiye'den gider video kasetlerdekilerle benzer hikayeler ve içinde her zaman göç var. Yani köyden kente göç, işte bir sınıftan başka bir sınıfa geçmenin göçü var, işte hmm. fakirleşiyor, zenginleşiyor falan böyle hikayeler hmm. var. Tabii ki aşk hmm. ve acı var. Şimdi Zehava Ben'den dinleyelim Tipat mazalığı. bu tarz şarkılara yani bunlar arabesk kültürün kültürünün örneklerinden ama bir de yine o dönem fantazi müzik olarak bizim hayatımıza giren ve gazino kültürüyle çok şekillenen şarkı formlarının da benzerleri var hmm. İsrail'de yani bunun gibi çok örnek var Şekip Ayhan Özışık mesela onun şarkılarında bir benzerleri bunların hepsiyle İbranice söz yazılıyor yine şiirin mahiyeti Türkçesiyle bir olmayabilir hmm. ama aynı Acıysa acı, aynı aşksa aşk, aynı özlemse özlemi ifade eden şarkılar çok var. Ve aynısı herhalde Yunanca şarkılar içinde geçerli. Evet. Onlar üzerine de yine İbranice sözler. Laiko müzik e, dediğimiz yazıyorlar. yani Hı -hı. bizim arabeski bir nevi tarif edebileceğimiz ya da karşılaştırabileceğimiz bir müzik türü aynısı e, Yunan müziği içinde geçerli. Şu anda yani bugün yaklaşık işte benim çalışmamın üzerinden e, 7-8 sene geçti. Ee, ne daha fazla önde diye sorarsak geçen yaz İsrail'deydim ee, gazinolar kulüplere döndü tabii ki son 10 yıldır zaten onun içerisinde teknolojik seslerinde kullanıldığı Laiko müziği daha ön planda. Evet ben bu geçen işte önce Televive'ye gitmiştim sonra Hayfa'ya geçtim. Televi'de bir arkadaşımla birlikteydim. O böyle ne oluyor ya Yunanca mı çalıyor etrafta falan yani, diye böyle evet. özellikle o buzuki sesini falan duyunca. Çok ciddi bir merak var. Hmm, yani hmm. Türkiye biraz elimine edildi arada. Hmm. Peki onu da bir örnek dinleyelim mi bu Akdenizli? Şimdi Laiko onun başlangıcını örnek verelim. Yani hmm. leiko değil aslında tam olarak. Şimdi Miki Gavriyelov var o dönem e, yani 80'lerde İsrail'e yeni bir e, pop müziği mantığı ama rock müzikle karışık Aynı zamanda o dönem bizim işte şeye denk geliyor işte Barış Mançoların, Cem Karacaların çok sevildiği Anadolu, grup, poplar, Anadolu rocklar. rockların Hı. olduğu dönem onun bir benzerini İsrail'de görüyoruz ve Selda Bağcan hayranı Selda Bağcan o dönem çok konsere gidiyor ve onlar çok albüm yapıyorlar beraber. İsterseniz onu dinleyelim. Miki Gavriyelov ki benim de bu Ekim'de yine onunla konserim var. Miki Gavriyelov ve Selda Bağcan çalışması. Ben laçoraf, sen iş bahara. U ve dersin gözlerini süzersin Efendim İstanbulla üsküdarın arası gibi İstanbul şarkıları, hemen hemen bir çoğu İbranice'ye çevrildi. Çoğunu Miki Gabrielov yaptı. Şimdi burada bir politika değişikliği vardı. Yani 1980'lerde İsrail'de artık Doğu Akdenizli o şey pardon Orta Avrupa kökenli Aşkenaz kültürden kurulup ülkede çok kültürlülüğü yayma politikası vardı. Yani bir çeşit çok kültürlülük devlet politikası olmaya başlamıştı. Hı. O zaman yapılan Şeylerde çocuk etkinliklerinde yani bayramlarda törenlerde çok kültürlülük esası vardı. Ve her yerden farklı coğrafyalardan gelen ailelerin çocuklarını onların hem kendi dilleriyle hem kendi kültürleriyle beraber bir çeşit yeni bir eğitim yani gizli hmm. bir eğitim politikası içinde vardı. Bizden de Müjde diye bir kız vardı. Müjde zamanında bu gazinolarda çalışmak için göçen. Bursalı bir bağlama, elektro bağlama sanatçısının kızı ve o artık orada yaşayan, orada doğan, orada yaşayan, orada İbranice eğitim alan bir kız ve babasıyla birlikte Türkçe, İbranice şarkılar söylüyorlar. Müjde çok ciddi bir çocuk fenomen oldu. Hı. Aynı zaman bizim de Türkiye'de işte de küçük vardı evet. çocuk şarkıcıların, çocuk şarkıcıların olduğu dönem. Birebir kopyası. Ee, müjde bizim bildiğimiz birçok şarkıyı hem çocuk etkinliklerinde hem de biraz daha artık blue çağına erdiğinde e, o müzik sektörü içerisine dolaşıma soktu. Çok önemli bir e, yine şarkıcı oldu. Dinleyelim mi bir örnekten? Dinleyelim, Dinleyelim müjde müjdeden. Yani en azından ufak bir örnek dinleyebiliriz. <Gülüyor> Eğlenceli bir şarkı Evrim. Ama tabii bizim bildiğimiz çok yakından bildiğimiz bir şarkı. Hem eski bir kayıt hem de kız çocuk çocuk sesi. Adeta için. Küçük Müjde evet. Evet. yani ama bu müziğin içerisindeki o karmaşıklığı, hekimlik karmaşıklığını, Hı. yaşam karmaşıklığını, kafa karışıklığını, e, teknolojiyi tabii zaten zamanı itibariyle duyabiliyoruz. Yani bunu hala Hepin yaşıyor. Hetin okunabileceği bir örnek aslında. Bence öyle. Evet. Ve kaybolan insanlar. Bunların çoğu o geçiş sürecinde kayboldular. Birinci nesil, yani ilk buradan göçtükten sonra Türkiye Yahudileri ilk nesil çok güçlü durdu ulusal politikası içerisinde bir inançla birlikte. 1980'lerle göçenler daha keyifsiz göçtüler. yani burada yaşamışlar, gençliklerini, çocukluklarını burada geçirmişler. Fakat yaşam şartları onları oraya götürdü. Dolayısıyla onlar daha keyifsizdiler ve kaybolan kendilerini kaybolan nesil olarak. Tanımladılar. Hı. Onların çocukları artık İsrail'liydi zaten. Hı hı. Peki az önce dört tane toplumsal e, kültürel gruptan bahsetmiştik. Evet. E, konuştuk, Akdenizlilik'ten bahsettik. Aşkenazlardan ve seferatlardan da bahsedelim mi? Yani özellikle seferat kültürü bizim e, ilgi alanımıza burada giriyor. Evet, Aşkenazları hep konuşuyoruz zaten. <gülüyor> Doğu Avrupa ve onlar işte arp gibi, gitar gibi çalgılarla, Aşkenaz kökenli şarkılarla o devletin yapısını oluşturdular. Bugün dans müziklerinin çoğu Aşkenaz. Merkezlidir sefaratlar e, nasıl bir etki yaptı e, şimdi aslında Osmanlı makam müzik kültürünün demin bahsettiğimiz maftirimin işte günlük hayat içerisinde maftirim olarak devamlılığı orada sağlanıyor Türk sinagoglarında bakın dikkatini çekiyorum Türk sinagogları var Hı -hı. orada her grubun gittiği kendini tarif ettiği kimliklendirdiği yerler var. Ama müzik olarak bu kökten gelmiş, aileleri bu şeyden, bu ruhtan gelmiş çocuklar müzisyen olmaya karar verdikleri zaman ilk geldikleri yer Türkiye oldu. Kanun öğrenmek için, perküsyon öğrenmek için, ritim darbuka özellikle öğrenmek için, kemençe, ud, e, ney öğrenmek için onlar buraya geldiler. Burada işte birer yıl, ikişer yıl e, masterlardan, ustalardan dersler aldılar ve gittiler kendileri orada bir e, e, okul yapılanması yaptılar. Şu anda İsrail'de, e, Yerişelaim'de yani Kudüs'te ve e, Tel Aviv'de çok ciddi çizgiler. Çalgılar öğreten, Türk çalgıları öğreten, usulü öğreten okullar Kurullar var. var. Hı hı. El Adı Gabay bunlardan bir örnek. Bir kanun sanatçısı. Önce Ud öğrenmek için buraya geldi. Şimdi orada çok büyük bir okulda ders veriyor. Aynı zamanda üniversitede de ders veriyor. Çünkü başka bir insan yok bunu öğretecek. Stil olarak Türk müziği... Orada yaygınlaştıran Çok fazla örnek var Ama makam Türk müziği Yani hı hı, peşrev'i Osman biz çalmıyoruz hı hı. Onlar peşrev çalıyorlar hala orada hı hı. Yani Türk Öyle. Osmanlı makam müziği geleneğinin bir devamı Devamı hala orada, orada devam yaşanıyor. ediyor Gençler tarafından O zaman bir örnek dinleyerek e, programı kapatalım Ama önce ben sana teşekkür etmek istiyorum Bu iki ben program benim için de çok zengin e, Çok öğretici oldu çok teşekkür e, Umarım dinleyiciler güzel. için de e, Aynı şekilde keyifli olmuştur Teşekkürler